Allahümme inna ala tilaveti zikreke ve şükreke ve husne ibadetek vel qiyama ala taateke ya rabbel alemin. Ey bizim Allah'ımız. Sen bizleri korktuğumuz bütün kötülüklerden emin eyle ya Rabbi. Umduğumuz bütün hayırlara nail eyle ya Rabbi. Günümüzü, yılımızı, ayımızı, senelimizi hayırlı uğurlu ile ya Rabbi. Müslümanları İslam sancağı altında toplamayı nasip eyle ya Rabbi. Lütfünle ve ihsanın ve ikramünle ya Rabbi, bizlere birlik nasibi eyle ya Rabbi. Dünyada zulme uğrayan bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sonumuzu hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Kalbimizi imanla doldur ya Rabbi. Gönlümüzü hoş eyle ya Rabbi. Vermiş olduğu nimetleri üzerimizden esirgeme ya Rabbi. Bereketler ve ihsanlar eyle ya Rabbi. Lütfunla ve ihsanıyla Ya Rabbi Yolumuzu aydınlat Ya Rabbi Resulünün sevgisini Kalbimizde her zaman artırmayı Nasip eyle Ya Rabbi Evet değerli kardeşlerim Bugün gene büyük bir sahabenin Hayatından bahsedeceğiz sizlere O sahabe İmanıyla Müşerref olmuş Küçük bir yaşta Allah'ın Resulünün Zemmi, zimmetine girmek için gayret etmiş o büyük sahabe büyük sahabe kendisi daha sonra komisyon başkanı olaraktan Ebu Bekir'i Sıddık zamanında Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirmek için komisyon başkanı olmuş bir kişidir adı Zeyd ibn Sabit Sabit'in oğlu Zeyd Zeyd bin Sabit Sabit'in oğlu Zeyd Allah bundan razı olsun ve hepimizden razı olsun. Evet değerli kardeşlerim, hicretin ikinci senesi, hicretin ikinci senesi, Medine-i Münevvere'de, Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü, Bedir, için, Bedir Savaşı için, gazvesi için, ordu ayarlamaya başladı. Ne zaman ki nidası etrafa yayılınca, Medine'yi i Münevvere'ye Zümreler halinde Bedir Muharebesine Katılmak için Akın geldi, akın yaptılar Bunun üzerine Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gelen sahabeleri Safa düzdü Onları denetlemeye Başladı Onlara bir takım Komutan maksadı ile Hitap et etmek amacıyla Karşılarına geçti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada küçük bir çocuk, küçük bir çocuk yaşı 13 yaşlarında Allah'ın Resulü'nün huzuruna atladı. Huzuruna geldi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktığında kendisi bir kılıç üzerinde idi. Kılıç kendisinden daha uzundu. Veya aynı seviyedeydi. Kendisi yaşı küçük olduğundan dolayı Kılıcı Kullanmaya muktedir olduğu Belliydi Çünkü yaşı çok küçüktü bunun O haldeyken Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi Ve şöyle dedi Rutu fidâke ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Ben seni Feda ediyorum senin için Ben beni senin için feda ediyorum ey Allah Resulü bana müsaade et ben de seninle beraber senin denetiminde komutan altında komutayın altında bu orduya katılayım ey Allah Resulü dedi böyle bir da bulundu böyle bir çağrıda bulundu böyle bir gayret içerisinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldi ama yaşı çok küçüktü kılıcı kullanacak kadar gücü yoktu Kılıç kendisinden daha uzundu. Evet bu sahabeye Allah'ın Resulü baktı ve sözleri gerçekten de hoşuna gitti Allah'ın Resulü'nün. Ama ne zaman ki yaşının küçük olduğunu görünce sırtını sıvatladı. Gönlünü hoş gördü ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Muharebesi'ne katılmasını istemedi Allah'ın Resulü. İstemedi. Bunun üzerine bunun üzerine Zeyd ibn çok üzüldü. Üzüntü olaraktan döndü. Çünkü gönlü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olup o savaşa katılmak idi. Annesi de bu hali görünce o da çok üzüldü. Annesi de çok üzüldü. İsterdi ki var binti el-Malik, Malik'in kızı var annesi, Aynı Zeyd ibn Sabit gibi üzüldü. Ve derdi ki keşke babasının yerine bu da katılsaydı. Babası vefat etmişti. Babasının yerine katılmak için bunu getirmişti oraya. Keşke babası yok hiç değilse babasının yerine Allah'ın Resulü ile beraber bu savaşa katılsaydı diye katılmayınca çok üzüldü. Evet bunun üzerine bunun üzerine Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellemeye yakınlaşmakta asla geri kalmadı zeyydini sabit bunun üzerine bir takım şeyler düşündü nasıl yaklaşacağım Allah'ın resullüğyle beraber nasıl olacağım benim yaşımın engel olmayacağı şeyler nelerdir bunları araştırmaya başladı zeyipni sabit Evet bunun üzerine bunun üzerine kendisi Kendisi hem zekalı, hem okur yazar, hem de ezberi çok güçlü bir kişiydi. Annesinin yanına geldi. Dedi anne dedi, beni biliyorsun zekalı bir kişiyim. Zekam oldukça güzel. Ve kendim girintiliyim. İdrakim gayet güzeldir. Bunu sen akrabalarımıza, çevremize anlatsan da Allah'ın Resulüne bu durumu bildirseler de ben Allah'ın Resulüne bu şekilde yaklaşmış olsam dedi. Annesi annesine bunu izah edince annesi kavmine gitti. Kavmine durumunu anlattı. Dedim beni benim çocuğumun durumunu biliyorsunuz. Okur yazardır. Zekası güçlüdür. İcraki gayet neydir? <gülüyor> Ve bunu peygambere anlatınız dedi. Peygamber elbette ki Allah'ın Resulü bunu duyacak olursa bunu asla imtina etmeyecektir diye buyurdu. Evet anlatmış olduğu kavim Allah'ın Resulü'nün yanına gettiler ve dediler: "Ya Nebiyallah! Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın Resulü! Bizim bu oğlumuz Zeytipli Sabit Kur'an-ı Kerim'den 1700 ezberli 17 sayfa, 17 sure ezberlemiştir. 17 sure ezberinde vardır. Allah'ın kitabını muttkin bir halde ezberlemiştir." Kıratı gayet güzeldir. Bununla beraber anlayışlı, zekalı okuma yazmayı bilen bir kişidir. Bununla seninle beraber sana yaklaşmak istiyor. Ey allah Resulü dediler. İsterseniz Zeyd İbni Sabit'i çağıralım. Ondan ezberleri dinleyiniz. Şahsen bir görüşünüz deyince allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağırdılar. Ezberlerini dinledi. Dinledikten sonra gerçekten dedikleri gibi ezberi gayet güzel, Fesahat ehli, beyan ehli, zeka ve fıtrata uygun bir kişi olduğunu gördü Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gözlerinden ateş saçılıyor, yüzünden nur saçılıyor, Dodaklarından Kur'an-ı Kerim dökülüyor. Bu, bu halde görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fesurra bizelik buna çok sevindi. Çok sevindi Allah'ın Resulü. Çünkü istediğini buldu ve duyduğundan daha fazlasını gördü Zeyd İbni Sabit'te. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü baktı Zeyd İbni Sabit'e ve kale dedi Ya Zeyd ey Zeyd teallem öğren li kitabetel yehud Yehudi İbraniyeci yazmayı bil öğren. Çünkü benim yanımda bir takım Yehudiler var. Benim söylediklerimi yazmayabilirler. Onlara güvenmiyorum. Sen İbraniyeci öğren dedi. Fekale dedi ki Zeyd Rebbeke ya Resulallah emrin başım üzerinedir ey Allah Resulü ben bu İbraniyeci öğreneceğim dedi. Kısa bir zamanda İbraniyeci öğrendi. Hem konuşmasını hem de yazmasını öğrendi. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhüm. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere yazı yazdığı zaman Zeyd ibn-i çağırır, yaz, çağırır ona yazdırırdı. Başka taraftan bir yazı geldiği zaman ona okuttururdu. Peygamber Efendimiz ona o kadar güvenmişti. Bunun yanı başına Süryaniyeci de öğrendi. Süryaniyeci de öğrendi. Zeyd ibn Sabit Radiyallahu anhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmesini de teşvik etti. Teşvik etti ve bundan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde tercüman olaraktan bulundu. Ona tercümanlık yaptı. Onun sözlerini aktardı. Duydukları sözleri Allah'ın Resulüne bildirdi. Onun dizinin dibinde hizmetkar oldu. Onun mübarek yüzlerine bakaraktan onun güzel sözlerini etrafa yaymaya başladı. Muhtelif lisanlarla Allah ondan razı olsun. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun tercümesine, bunun gayet mutkin olduğuna güvendikten sonra, güvendikten sonra Peygamber Efendimiz bunu vahiy katibi olaraktan yanına aldı. Vahiy katibi olaraktan Allah'ın Resulü bunu yanına aldı. Kur'an-ı Kerim'den gelen, Allah'tan inen Kur'an-ı Kerimleri, ayetleri buna yazdırır, buna topladı, toplattırır idi. Zeyd-i Sabit bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında gelişti, büyüdü ve Kur'an-ı Kerim'e bir aşık oldu. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Peygamber Efendimize hem tercümanlık yapan hem de kuttabul vahiy vahiy katibi olan Kur'an-ı Kerim'in inme sebeplerinde nüzulü nüzul esbabı'l ayet inme sebeplerini de elbette ki biliyor idi. Bunun üzerine bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gayetin hoş bir şekilde güvendi. Evet, bundan güzel bir şey olabilir mi? Ne kadar bir şeref verici bir, bir şeydir ki Allah'ın Resulü'nün yanında tercüman olsun. Allah'ın Resulü'nün üzerine inen Kur'an-ı Kerimleri yazsın ve Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın Resulü'nün yanında hem de ona hizmetçi olsun. Ve aynı zamanda bu kişi, Ebu Bekir Sıddık zamanında da Kur'an-ı Kerim toplanmaya istenildiği zaman heyet ve komisyon başkanı olmuştur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu kendisini çağıraraktan Ya Zeyd! Ey Zeyd! Allah'ın Resulü ahirete intikal etmiştir. Allah'ın Resulü'nün üzerine inen Kur'an-ı Kerim'i toplayacağız. Hepisini bir araya getireceğiz. Seni komisyon başkanı yapacağım dediklerinde ve demiştir ki en büyük mesuliyeti benim üzerine yükledin. Ey Eba bekir Sıddık diye söylemiştir. Ve bunun üzerine bu çağrıyı da kabul etmiştir. Zeytipi Sabit Hazretleri. Evet hem böyleyken hem de Osman İbni Affan zamanında Dört tane mushafı bir araya getirerekten yine aynı komisyon başkanı olmuştur Zeyd İbni Sabit Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Ne güzel bir şereftir, ne güzel bir onurdur ki hayat boyu yaşadığı müddetçe Kur'an-ı Kerim'e böyle hizmet etsin. Ne kadar büyük bir haz, ne kadar büyük bir nasıptır ki Allah bu, şerefi nail, bu şerefe nail eylemiştir Zeyd İbni Sabit Hazretlerini. Evet değerli kardeşlerim, kendisi hem böyleydi hem de çok akıllı bir kişiydi. Gayetin geleceğe görür, geleceğe görür, vermiş olduğu, söylemiş olduğu bütün sözlerde de isabetkar idi. Böyleydi, böyle yetişmiş idi. Ne zaman ki Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü ahirete intikal edince vefat ettiğinde sahabeler bir dahim ihtilafa düştüler. Sahabe-i kiramlar bir dahim ihtilafa düştüler. Peygamberden sonra halife kim olacak? Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Hala mübarek vücudu dünyada. Defnedilmediği halde, defnedilmediği halde, ihtilafa düştü sahabeler. Muhacirler dediler ki, Allah'ın Resulü muhacirdir. Biz de muhaciriz. Halife bizden olması lazım dediler. Ensallar dediler ki, hayır. Allah'ın Resulü bize geldi. Biz ona bağrımızı açtık Her yönüyle ona yardım ettik Halife bizden olması lazım dediler Bazıları dediler ki Evet Hem muhacirlerden olsun Hem de ensalladan olsun dediler Büyük bir fitne meydana gelecekti Peygamber Efendimiz mübarek vücudu hala Defnedilmemiş Ortadayken Böyle bir fitne meydana geldi Elbette ki bu fitneyi söndürecek keskin bir söze, keskin bir görüşe ihtiyaç var idi. İhtiyaç var idi. İşte o sırada, o sırada Zeyd-i Sabit Hazretleri ortaya çıktı. Orada kendi o doğru görüşünü, idrakını, bilgisini ve denetimini, deneyini orada orada, orada gösterdi. O fitneyi önledi. O fitneyi önledi. O fitne çok büyük bir fitneydi. Allah korusun. Onun önlemesine de işte bu büyük sahabe sebep olmuştur. Ve şöyle dedi, kavmine baktı, dedi ki, ya maşar el ensar, kendisi Medine-i Münevvereli, ensarlardan kendisi, ey ensarlar, Medine ehli, inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü, Minel muhacirin, muhacirlerdendir, hicret edenlerdendir, Mekke'den Medine'ye gelenlerdendir, Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman onun halifesi de muhacir olması gerekir, muhacirlerden olması gerekir, onun halifesi, on gibi olması lazım dediler. Biz ise ensarlarız, Medine ehliyiz. peygambere nasıl ki yardım ettik, bağrımızı açtık, Gönlümüzü açtık onun halifesi olacak muhacir olacak halifesine de bizler yine yardımımızı sağlamamız lazım dedi. Elini uzattı bu şekilde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın elinin üzerine koydu ve kale dedi. dedi Zeyd ibn Sabit hazretleri Halifeniz işte budur. Buna mübaya yapınız dedi. Buna mübaya yapınız dedi. Oradaki bütün sahabeler Zeyd Sabit'in elinin üzerine koyaraktan Hazreti Ebubekiri Bekir'i halife seçtiler. İşte eğer ki Ebu Bekir'in halifesine kalifesine gönül vererekten Zeyd İbni Sabit bu görüşünü vermeseydi, göstermeseydi Allah korusun sahabeler arasında büyük bir fitne çıkacaktı. İşte bu büyük sahabenin bu güzel görüşüyle o fitne önlenmiş oldu. Allah ondan razı olsun. Evet bundan sonra hal böyle devam ederken Kur'an'ın kerim ehli olan Zeyd ibn, Sabit, Zeyd ibn Sabit Hazretleri Müslümanların aydınlatıcı mürşidi olaraktan sahabelerin mürşidi olaraktan ortaya çıktı. Ne gibi görüşler var ise İhtilaflar var ise gelir ona danışırlar idi. Ne gibi fetvalar varsa gelir ona danışırlar idi. Çözülmesi zor olan bütün meseleleri kendisine gelir danışırlar idi. Evet, öyle bir zatıdı bu. Bunun görüşleri gayet doğruydu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anhu radıyallahu anhu Şam'ın batısında Şam'ı nasıl fethedeceğiz diye Cabiye isminde köye gidip orada hitap ederken şöyle dedi. Fakale dedi. Eyühennas ey insanlar. Ey insanlar. Men erade yes en alil Kur'an kim Kur'an-ı Kerim'den bir şey sormak isterse felye eti Zeyd ibn Sabit, Zeyd ibn Sabit e sorsun. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir şey sormak isterse gelsin Zeyd ibn e sorsun diye buyurdu. Ve men arada en yesan el fıkhe fıkha bir şey sormak isterse Ferliyet'i Maaz'ın Cebel, Maaz'ın Cebel'e gelsin sorsunlar diye buyurdu. O da büyük sahabeydi. O da Yemen'e gidip de Yemen'deki o Müslümanlara zor şartlar altında, zor şartlar altında İslam fıkhını anlatan bir kişiydi. Kim ki Fuzeh'tan da bir şey sormak istiyorsa gelsin mazeli cebele sorsun diye buyurdu men arada enyesanil Mer el Beytil maldan ve bunlardan bir şey sormak isteyen var ise bu fein Allah azze ve ceni aleyhivaliyen vehu Kaime Allah da beni bunların üzerine vararı kıldı taksim edici kıldı gelsin bana bundan sorsunun. gelsin bana bundan sorusuna diye buyurdu Evet Ebu, Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh hitabesi böyle olmuştur bu şekilde Zeyd İbni Sabit'i ön safaya çıkararaktan Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir meseleniz var ise soracağınız sorular var ise gelsin Zeyd İbni Sabit'e sorsun diye Ömer İbni Hattab Zeyd İbni Sabit'i işaret etmiştir evet ilim talebeleri kendisini çok takdir eder idi çok severler idi peşinde koşarlar idi. Çünkü o yol yol aydınlatıcı, yolları nurlandırıcı, ilim talebelerine ilim verici bir kişiydi. Çok takdir ederlerdi kendisini. Evet. Hatta İbn Abbas radıyallahu anhu büyük bir müfessir. Bu kişi gördü ki, gördü ki Zeyd bin Sabit atına binecek. Atına binecek. Derhal atının önüne gitti. yularını tuttu. Yolandını tuttu. Ata binmek için yardım etmeye çalıştı. Zeydibnü Sabit Hazretlerini dedi ki: "Zeydibnü Sabit, ne yapıyorsun ey Abdullah?" dedi. "Ben sana uygun görmüyorum bunu. Niçin böyle yapıyorsun? Kendini üzüyorsun." Deyince anke, "Ya ya İbn-i Amr ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu, bırak bu şekilde beni." deyince İbn Abbas buyurdu: "Hakeza Ümr'na el bir bi ulemaina böyle emredildik ulemalarımıza emretmek için bize böyle bir emir geldi ulemalarımıza hürmet etmek için diyerekten buyurdu bunun üzerine bunun üzerine Zeyd ibn Sabit dedi ki elini yedek elini bana uzat dedi ey İbn Abbas elini bana uzat dedi elini uzatınca tuttu elini öptü tuttu elini öptü evet Oza dedi ki herkese ümrüne elne fala bi ali beyti nebiyna peygamberimizin ehli beytine emretmek için emrolunduk bu şekilde hizmet etmek için diye buyurdu. Sahabeler bu kadar birbirlerine hizmet eder, birbirlerini bu kadar takdir eder, birbirlerini bu kadar sever idi. Böyle birbirlerinden ederler ederlerdi. Evet ne zaman ki sabit ibni Zeyd ibni sabit ahirete intikal edince Vefat edince Allah ona rahmet eylesin. Ebu Hureyre şöyle buyurdu. Ebu Hureyre şöyle buyurdu. Eylü umemate hubruhazihil ümme Bu milletin büyük bir uleması ahirete intikal etti. Bundan sonra umurur ki bunun halifesi de İbni Abbas olur diye buyurdu. Bu şekilde vefatından sonra Ebu Hureyre hazretleri bu ibareyi kullandı. Evet değerli kardeşlerim, Zeyd İbni Sabit, Zeyd İbni Sabit, Sabit'in oğlu Zeyd, Allah razı olsun ondan, Peygamber Efendimizin dizinin dibine yetişen, Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'den gelen vahiyle yazan, Kur'an-ı Kerim'in nüzülünü, esbabın nüzulünü bilen bir bir kişiydi. Aynı zamanda Allah'ın Resulü'nün tercümanıydı. idi. Onun dizinin dibinde kalmamıştır, kal, kalmadı. Ve mübarek cemalına baka baka o büyük nasibini almış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da Ebu Bekir Sıddık zamanında, Ömer İbni Hattab zamanında da Kur'an-ı Kerim'e hizmet etti. Ve dünyadaki o ömrünü bu şekilde değerlendirmiş oldu. Allah cümlemize bunun şefaatini kıyamette nasip eylesin ve آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد